İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben Tanju Eren. Bir kere daha 94 94 94.9 94, 94 Açık Radyo'da sizlere sadece iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız. Ee, bu programın bir özelliği var. Ee, yarın Tanju'nun çok önemli bir işi olduğu için bir gün önceden stüdyoya girdik. Lakin size her zamanki Müzik 2'ye ayrılır tecrübesini... Ee, Tam anlamıyla yaşatabilmek için 94 docuk gibi <gülüyor> şomba beraber bunu editlemeyeceğiz, düzeltmeyeceğiz. Aslında ee, programı canlı kaydediyoruz. O yüzden sorun yok. Hücum kayıt gibi. Evet. Girdik, aynen çalıyoruz. Ee, bugün Müzik 2 ayrıların 64 numaralı bölümünü kaydediyoruz ve... 64'ü konu... çok seveceksiniz. Çok seveceğiz. Ve ee, konumuz genetik. Genetik. Evet. Anlıyorum. Gerisini söylememe gerek yok. Artık bizi dinleyenler zaten buradan nerelere varacağımı biliyorlardır. <gülüyor> evet. ee, bugün enteresan bir playlist oluştu. Ee, giriş şarkısı hariç listenin şöyle bir bakıyorum. %80 kadarı 1990'ların ortasından e, Hard Rock e, örnekleri. Ee, nefis değil mi? Ee, evet. Yani ilk defa bu kadar odaklanmış bir Playlistimiz var genelde biliyorsun Bir ondan e, bir bundan Hardal çalıp arkasından e, My is, My İskoç <gülüyor> Peki ilk şarkımıza Geçelim o zaman Şimdi e, daha Türkiye'de Türkçe e, Şarkılarda Distortion'lı gitar olmadığı zamanlardı Distortion'ın ile e, Verildiği zaman Distortion'lı gitarın e, gitar sayılmadığı dönemler Hatta gitarın e, müzikteki yerinin Tartışıldığı dönemlerdi benim elime bir Erkin Koray kaseti geçti. şey de bilmiyorum açıkçası, albümün adını falanını falanını bilmiyorum. Fakat orada albümün ilk parçası beni kalbimden vurdu. Ben de internetten aradım, taradım, bu parçayı buldum. Fakat hangi albümdür, hangi yıldır bu konuda hiçbir fikrim yok. Ama Erkin Koray fanları hemen bize... Hemen değil de aslında. Yarın. Yarın. <gülüyor> e, yarın aslında bugündür. Neyse, e, ışıkla sevgiyle. Mail atsınlar bize bir şey. Diyoruz. Bana bir şey oldu. Ya biz iki dakika internetten araştırma yapmaya üşendik. Bu şarkının hangi albümden olduğuna bakmadık. Siz bakın bize gönderin. E, hatta yarına kadar gönderin ki yarın programda bunu e, copy paste <gülüyor> yapalım, e, audio vizyel olarak. Güzel olur, fena olmayabilir. Ee, olur da bize bu veya başka konularda yazmak isterseniz hemen belirtelim. müzik2ayrılır at gmail.com e-mail adresimiz. Aslında bu veya başka konularda yazmak isterseniz benim tercihim başka konularda yazmanız. Açıkçası benim de öyle, <gülüyor> ne yalan söyle. O zaman e, şimdi Erkin Koray gel gelsin ve İstanbul'dan Güray Oskay için Allah aşkına desin. Peki. Evet, 1977'den kalan bu Erkin Koray şarkısının yılını ben söylemiş olayım ama inatla albüm adını söylemiyorum. Buldun da mı söylemiyorsun yoksa bulamadın tamam. da mı söylemiyorsun? Yoksa Ta tabi bulamadın da söylüyor da. musun? Ne, ne, ne söylüyorsun? <gülüyor> Hiçbir şey söylemiyorum. Peki. Genetikten bahsedecek misin? Şimdi genetik, e, böyle tikli bir arkadaşımız var. Geliyor. Bekliyoruz. Tık bir şey yapıyor. Genetik yaptı diyoruz. Bu değil. Heh, bu değil. Bu değil. Teşekkür ederim. Genetik işte yani mesela baban zenci sende de bir böyle karalık oluyor. Genetik bu. <gülüyor> ya da aman evladım bizim ailede çok kalp hastası var kendine dikkat et. Genetik bu. Böylece herhalde genetikle ilgili söylenmesi gereken her şeyi fazlasıyla söyledim. söylemiş olduk. Ee, şimdi ikinci şarkı geçen haftadan sözünü verdiğimiz bir şarkı. Geçen haftaki programın son şarkısıydı. Ee, çok şaşırtıcı bir şekilde çenemiz düşmüş. Allah Allah. Biraz fazla konuşmuş ve bu şarkıyı çalamamıştık. Benim şimdiye kadar dinlediğim en iyi Caz albümlerinden bir tanesi GRP All Star e, Big Band'in 1995'te çıkarttığı All Blues albümü Kimdir GRP All Star Big Band? Adını bildiğiniz Bütün Büyük Caz babalarının bir araya geldiği Ve Big Band formatında Çaldığı bir grup e, Üç tane albümleri var Bu üçüncüsü çalacağımız Üçüncüsünde diyorlar ki daha blues havasında olsun. Eşim. Ve de konuk olarak BB King'i çağırıyorlar. BB King sadece bir şarkı da var albümde. Stormy Monday çalıyor, söylüyor. Ve de hem ne biçim çalıyor, söylüyor. ilerleyen haftalarda... Ama neyse ki biz bunu çalmıyoruz. Tabii ki onu çalmıyoruz. Oradan müthiş bir introsu olan bir şarkı seçtim. Yani i̇lk 2 saniyesi benim içimi kıpır kıpır etmeye yetiyor. Genelde de ilk 2 saniyesini dinletip kapatırım. Bugün bir Bakayım, e, ekstra ben durum var. 6 e, dakika ve 1 saniyesini çalacağız sadece. Senin tamam. içinde eğer mahsur yoksa. İlk 2 saniye bana okeydir. Tamam. Peki o zaman GRP All Star Big Band'in 1995'te çıkarttığı All Blues albümünden Burks Works dinliyoruz. GRP All Star Big Band'den Burks Works dinledik. 6 dakika 1 saniye kısmını aldım. Aslında arkada bir 16 dakika daha vardı. Oo nefismiş. Beğendin mi? Beğendim. Çok beğendim. Ee, i̇lk 2 saniyesi ve son 1 saniyesi özellikle nefisti. <gülüyor> Güzel. Şimdi geldik efendim e, gene Manic Street Preachers'a. Uzaklaşmayın mikrofonunuzdan. Efendim e, Manic Street Preachers <gülüyor> bu, bu grubun adını telaffuz etmekle ilgili hafiften bir probleminiz varmış gibi geldi bana. Aslında telaffuzumda bir problem yok. Grubun adında problem. Grubun adında problem var. <gülüyor> Dur bakayım ben de deneyeyim. Manic Street Preachers Oldu eh, gibi. Oldu gibi evet. Daha bir İskoç havasında oldu ama. Manic Street Preachers Neyse efendim. Şimdi bu grup neden ilginç? Neden ilginç? E, bu grubun bir üyesi Günün birinde e, kayboluyor, arabası bir yerde bulunuyor e, ve e, gruptan, e, bu insandan bir daha hiç haber alınamıyor. E, ölüp ölmediği, e, nerede olduğu bilinemiyor Hala, halen günümüze kadar. Fakat grup bir süre bekliyor ki işte hani acaba ortaya çıkar mı falan diye. Sonra da bir albüm yapıyorlar, bu albümde albüm işte. Everything Must Go evet. albümü 1996'da çıkarttıkları. Evet. Buradan e, benim askerde e, Walkman'le çok dinlediğim e, Kevin Carter adlı parçayı seçtim. Vay be. Evet. Peki. Demokratik bir seçim oldu. Yüzde yüz oyla bu parçayı seçtim. <gülüyor> Tamamdır. O zaman Manic Street Preachers Everything Must Go albümünden Kevin Carter. Manic Street Preachers, Everything Must Go albümünden Kevin Carter isimli parçayı dinledik. İyi ki getirmişsiniz efendim. Genetikle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Genel? Evet. E, genelde ailesinde akvaryumculukla uğraşan <gülüyor> insan çoksa çocuklardan biri muhakkak akvaryumculukla uğraşıyor. Hmm. Genetik olarak akvaryumculuk e, nesilden nesile geçen bir şey. Bunun ben 12 yıl kadar Amerika'da araştırmasını yaptım. Akvaryumculukla ilgilenen aileleri inceledim? O da var. Ee, <gülüyor> e, akvaryumları inceledim. Akvaryumla ilgilenen insanları inceledim. İlgilenme, i̇lgilenmeyen insanları inceledim. Neden ilgilenmiyorlar, niye? E, onlardan çeşitli e, sample'lar aldım. E, birbirlerine kattım. E, bu kattığım... Sınır dışı edilmen de hemen bunları... <gülüyor> akabinde oluyor değil ee, mi? Pet shop'ta e, insanlardan kan örneği almaya çalıştı. <gülüyor> Bu e, örneklere en son elektrik vermeye çalışırken yakalandım. O yüzden sınır dışı edildim. Hayır, yani, insanlardan kan örneği alman sadece Sa akvaryum için. Sadece kan örneği almadım ki. Yani kan örneği alman sorun yaratmadı da ona elektrik vermen. Hayır sorun. yani aldığım örnekler sadece kanla sınırlıydı. Tamam mı yani? canım, bunu fark etmez. Çok yani, hatta daha da kuvvetlendiriyor söylediğim şeyi. <gülüyor> Fakat Amerikalılar da e, daha sonra mı? yaptığım araştırmaların sonucu e, bana bir Nobel ödülü kazandırdı. Ha, Biz onu kaçırmışız. Evet. Aldın sopa. <gülüyor> Peki. Tebrik ediyoruz o zaman. Yani olsaydı öyle bir ödül olmasını <gülüyor> tercih ederdim. Şimdi. Niye? Altın ayı var, altın palmiye var. Altın sopa niye yok? Ha, altın sopa? Evet. Ben aldın sopa zannettim. Yok, altın sopa. Ha. Ama sopa e, bir insanı dövmek anlamında değil. Çünkü e, sopa o kadar çok işe yarayan bir şeydir ki. Mesela? <gülüyor> Mesela efendim yeri temizleyeceksiniz, onun sopası var. Doğru. E, daha ne? <gülüyor> <gülüyor> te, te, yani yer temizlenmiyor olacaktı sopa olmasaydı. Peki. Ee, bölümün başlığını genetikten sopanın faydaları da çevirmeyi düşünüyorum. Meşhur bir tane şehir efsanesi vardır ya adamın biri elektrik direğine dayanmış ayakkabısındaki işte taşı çıkartmaya çalışırken birisi sopayla ha, kolu budur deyip çağat diye vurmuş elektrikle bağlantısını kesmek için. O geldi aklıma. O da sopanın faydalarından biridir biliyorsun. <gülüyor> elektrikle çarpan insanları kurtarmak için kullanılır. Evet işte görüyorsunuz e, sopanın hayatımıza ne kadar değerli önemli bir yeri. Peki. Ömer bir sopayla radyoyu basmadan bir sonraki şarkıya geçmek taraftarıyım ben. E geçelim bakalım. Allah'tan, banttan. Şimdi yine uzunca bir süredir çalmak istediğim bir takım playlistlere giren ama playlistlerin sonuna doğru kaldığı için birkaç haftadır çalınmayı bir türlü başaramayan bir şarkı var sırada. The Black Crowes isimli senin de benim de çok sevdiğimiz evet. Amerikalı Rock grubunun programımızda daha önce sadece bir kere. Yer verdiğimiz, hatırlarsanız Remedy isimli şarkısını çalmıştık ki onu da çok severim. O da dinleyiciler arasında pek remedi ama. Evet, ee, ilginç bir albüm. Sadece kapağıyla sansasyon olmayı başarmış bir albüm. 1994'te çıkarttıkları Amerika. Evet, ben kapağı hatırlıyorum ama istersen buradan anlatmayayım. E, kapağı anlatmak zorundayız çünkü albümle ilgili söylenmesi gereken en önemli şey albümün kapağı. Albümde ne var? Ee, bir bikini altı giymiş bir hanımefendi. Üstünü de giymiş mi bilmiyorum. Çünkü kadrajda sadece bikinin altı var. Ve biraz da göbeğini görüyoruz. Ee, oldukça bronz bir hanımefendi olduğu belli. Ee, bikini Amerikan bayrağı deseninde. Ee, ve bikinin hemen üst sınırından e, biraz vücut e, tüyleri gözüküyor. En kibar deyişiyle. Etek dediğimiz. Etek tıraşı dediğimiz. Çok küçük bir bikini altı olduğunda altını çizmek istiyorum ve ortada sadece Amerika yazıyor. Bikini altının mı altını çiziyorsun? <gülüyor> evet. E, ve küçük olmasının. Şimdi doğal olarak minicik bir bikini altı ve oradan çıkan bir takım tüyler kapakta kocaman basılınca, CD kapağı olunca çok etkileyici değil de plak kapağı olunca insanların nevri dönmüş olabilir. ...çünkü neredeyse bir bölü bir... ...ölçeyi. Ee, bir takım... ...şeyler... ...satıcılar bu plağı... ...raflara koymayı kabul etmiyor. Bu yüzdendir ki... ...iki versiyonu vardır. Amerika albümünün. Bir de düz siyah... ...kapaklısı. Yemedim içmedim. Araştırdım. Nereden geliyor bu... ...bikini altı fotoğrafı diye. Onu da fark ettim ki... Araştırdım dediğim Wikipedia'ya baktım. Yalan söylemeyeceğim. Hustler isimli e, ne dergisi denir ona? Erkek dergisi mi diyelim? Ee, Erotik dergi. Neyse. Playboy on e, üzerinden e, terbiye terbiye sınırlarından 1 ile 5 arasında e, sınıflandırırsak Hustler onla 15 arasında. Hah, tamam. Ee, ama erkek dergileri mi diyoruz ona? Hakikaten nedir o kategorinin adı ne? Genç Erkek Dergiler. Genç Erkek, peki. Hastler isimli Genç Erkek Dergisi'nin Amerika'nın e, kuruluşunun 200. E, yılı şerefine çıkarttığı bir sayıdan alınmış bir fotoğrafa, yani Bicentennial e, kutlamaları. Sırasında Hastler'ın yayınladığı bir fotoğrafı. Amerikan e, bayrağı desenli bikini. Yani Centennial diye bir kimse var, biz buna hitap ederken Bicentennial mı diyoruz? Öyle de diyebiliriz. Neyse uzatmayacağım. Black Rose'un bu sansasyonel kapaklı Amerika albümünde She Gave Good Sunflower, bu sene de iyi Ayçiçeği yaptı isimli çok güzel bir şarkısı var. Konuyu uzatmamamız iyi oldu ama. <gülüyor> Kısa kestik. Kısa kesselerdi bu konudan bu kadar bahsetmezdik zaten. Doğru. Buyurun. the love you. Black Rose'dan She Gave Good Sunflower isimli şarkıyı dinledik. Amerika albümünden. Nefis. Güzel. Ee, o zaman sıradaki şarkıya mı geçelim? Sıradaki şarkıya geçelim. Bazen yapıyoruz onu. Sıradaki şarkı? Ee, bir Pearl Jam şarkısı. Evet. Pearl Jam'dan çok haz etmememe rağmen. Demin dedim işte bak 90'lar ortası e, Hard Rock e Tabii Pearl Jam e, belli bir jenerasyon için bizim için Led Zeppelin, Deep Purple neyse o. E, ama bizim için e, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floydlar olduğu için e, Pearl Jam'ı yer ayıramamışım ben hayatımda. E bizim senin aramızda 10 e, yaşa yakın fark olmasına rağmen Pearl Jam'ı ben de yer ayıramadım. Ama siz Guns and yer ayırmışsınız. Ona ayırdım ne yalan söyleyeyim. Sizden bir sonraki jenerasyon Pearl Jam, Nirvana ve o. Öyle mi diyorsun? Kesim. Olabilir. Ee, evet. Ve fakat. <gülüyor> evet öyleymiş işaret geldi. Ve fakat e, Pearl Jam'ın bu parçasını e, sadece bu parçası için Pearl Jam'ı seviyorum diyebilirim. 1998'de çıkan Yield albümündeki Do The Evolution e, evet. isimli şarkıdan bahsediyoruz. Nefis şarkı klibi ee, de e nefistir. Evrim şarkısı. O şekil. Ne vardı klibinde? Böyle bir çizgi film işte Mickey Mouselar e, var, e, ne bileyim uçan kelebekler, e, filler var. Onlar birbirlerini yiyorlar. Otur, yani gözümde hiçbir şey canlanmadı da, da, Darwin ile ilgili atıp tutmuşlar. Mickey Mouselar, uçan filler ve Darwin. Evet. Hmm. Bunun bir de dar olmayan vini var ama konumuzla alakası yok. Peki, o zaman Pearl Jam'ın Do the Evolution dinliyoruz. Yeah. <laughs> Pearl Jam'dan Do The Evolution dinledik. 1998 tarihli Yield albümünden böylece 96-94-98 arka arkaya Manic Street Preachers, Black Crowes ve Pearl Jam 90'lar hard rock'ı serisine sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Derken? Şimdi araya bir tane 2000'li şarkı sıkıştırmışsın. Aslında tabii ki bu 2000'li bir şarkı değil. Bu 2000'de yayınlanmış bir 90 toplama e, albüm. Hiç sevmem. E, Aphrodite's Child kimdir nedir diye soracak olursanız. Banu e, 40 yaş üzeri e, televizyonun siyah beyaz olduğu dönemleri hatırlayan e, insanlar. Yani öre, topluca televizyon seyredildiği. Bir dakika, Dallas, ben 40 yaş üzeri değilim ama televizyonun siyah beyaz olduğunu hatırlıyorum. E, ama ben, benim bahsettiğim işte e, biraz daha eskiye dayanıyor. Mesela Dallas oynadığı zaman e, e, bakkala gittiğinizde bakkalın... Size ekmek vermediği dönemlerde. Tabi tabi. İşte o zaman tamam e, oradan demir Tam almaya gönderildiğim yaştan bahsediyoruz ...işte İşte o zaman e, o zaman hatırlayacaksınız 100 e, küsür kiloluk e, kocaman bir maşlahla sahneye çıplak ayakla çıkıp o görüntüsüne rağmen e, kendisinden kadife diye tabir edilen ama bir çocuk sesi çıkan Demis Sos diye bir Yunan asıllı sanatçı vardı. Allah'tan o dönemde tanışmamışız biz kendisiyle i̇şte, ama sonradan tanıştık tabii. E, Demirsoz kendi kariyerine başlamadan önce Afrodis Child adlı grupla e, müzik yapıyordu ve işte e, o grubun bence en nefis şarkılarından biri It's Five O'clock. Beş çayı. Saat beş diyelim. Ben de çay. Çay nereden çıktı? İçiyorum şu an. Ha ama yani siz evet genetik mühendisliği. <gülüyor> peki o zaman after its child tan it's five o'clock dinliyoruz. I'm a Is my friend, and in an him I find sympathy. And so I go back to the years that have passed me by. Şimdi radyoculuk tarihine adımızı altın harflerle yazdıracak harika bir geçişe imza atıyoruz. Aphrodite's Child'dan "It's Five O'clock" dinledik. Buradan "It's Five O'clock Somewhere" isimli bir başka albüme geçiyoruz. Az önce de Guns N' Roses'tan bahsetmiştik. 1995, işte liseyi bitirmek üzere olduğum zamanlar, pek sevgili grubum Guns N' Roses dağılmış. Ne yapacağını bilemez durumdasın Ne yapacağımı bilemez durumdayım i̇şte Kızlara asılıyorum Guns N' Roses olmayınca Geriye yapacak bir tek ok alıyor Guns N' Roses'ın dağılması Senin açından iyi oldu <gülüyor> İyi olmuş evet. <gülüyor> evet Slash bu sırada Bir solo albüm çıkarttı O göndermenin Haddi hesabı yok bu son Birkaç 15 dakikada Herhalde e, Slash's Snake Pit isimli e, oluşumla e, 1995'te dediğim gibi It's Five O'Clock Somewhere'ı çıkarttı. E, bunun açılış şarkısı da Neither Can I isimli harika şarkıydı. E, o zamana kadar ayrıca e, benim yeni yeni blues dinlemeye başladığım zamanlar bir yandan e, bir hard rock şarkısının içinde böyle güzel armonika duymadıydım. Beni çok etkilediydi. Yoksa başka şarkı mıydı o? bu şekilde bağlamanız gerçekten... galiba bu şarkıydı. Neyse dinleyelim bakalım. Bakalım, duyalım bakalım. Flash Snakebit'den Neither Can I dinledik ve bu şarkıyla beraber 64 numaralı Müzik İki Yarılır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son bir şarkıyla size veda edeceğiz birazdan. Bugün size genetik hakkında atıp tuttuk. Fakat Sopanın mi? faydalarından bahsettik. Evet. Ee, ...bir kere daha kovulmanın eşiğine geldik diye tahmin ediyorum. Bir şey diyorsun sanırım. Evet bir şey diyecektim. Ee, bu stüdyoda... Sandalyeler e... feci gücürdü. Sadece, sadece sandalyeler gücürdü mi ya? Değişik efektler de var bakınız. Güzelmiş. Keşke öbür stüdyoda da böyle efektler olsa. Böylece ne bileyim bond köşesinde falan bunları kullanabilirdik. E, artık geçti. Bundan sonra e, bir dahaki programlara kendi sound efektlerimizi getirelim. Neyse en azından bu son birkaç cümleyle 50 dakikadır ne abi o arkada gıcırdayan sorusuna cevap vermiş olduk. Biz program boyunca e, sabit oturamadığımızı da kanıtladık herhalde. E tabi canım. Bir saat boyunca aynı yerde aynı şekilde duracak halimiz yok ya. Daha neler. Bizim gibi yüce ruhlu insanlar. Peki. Şimdi bugünkü programı pek sevgili dostumuz Güven İlter'in e, bana tanıttığı bir albümden. Cümleye nasıl başladığımı Bugünkü programı öyle bir albümden bir şarkıyla kapatıyoruz. Ha topladım. E, 2004 yılında Aerosmith honkin On Bobo diye bir blues coverları albümü çıkartmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Güven o zamanlar e, program yapmaya devam ediyordu zaten. E, bu albümün tamamını ayırdığı bir bölüm vardı diye kalmış aklımda. Oradan Roadrunner dinleyeceğiz. Baya sert e, blues coverlarının olduğu güzel bir albümdür bu Honking On Bobo. Tavsiye ederim. Bununla beraber ben Güray Özgay. Ben Tancı Yelen. Sizlere iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.